Hakiki ölçü Allah dostlarıdır. Kamil mürşitler eskiden beri vardır. Ancak eskiden günah işleyenler daha azdı, günah olan işler bugüne göre daha azdı. Ekseriyeti ibadet eden insanlardı. İçkiler dışarıda açıktan satılamazdı. Büyük günahları işlemek o zaman çok daha zordu. Milletin gözü önünde açıktan büyük günah işlemek neredeyse mümkün değildi. O zamanki insanların bir mürşide tabi olmaları amellerini daha iyi yapabilmek içindi. Şimdi biz buna çok daha fazla ihtiyaç hissediyoruz. Çevremizde bir kamil mürşidin yanında terbiye almış güzel insanlar görmüşsünüzdür. Hali durumu değişen kişiler duymuşsunuzdur. Aynı şehrin, Aynı mahallenin insanı nasıl oluyor da bir anda değişim yaşıyor. Onların farkı ne? İnsanlar kendilerine örnek aldığı kişilere benziyorlar. Bir mürşidi Kamil'e tabi olmadan önce insan etrafındaki dükkan komşusuna, ev komşusuna, dairedeki arkadaşına bakıyor. Eğer kendisinin ibadeti ondan biraz daha farklıysa ölçü olarak onlara örnek alıyor. İnsan Allah dostunun kapısına gittiği zaman bunu fark ediyor Hayat ölçüleri değişiyor Ben şimdiye kadar ne yaptım diyor İçinde bir pişmanlık duymaya başlıyor Kendi kendine hayıflanmaya başlıyor Çünkü hakiki ölçüyü görmeyince değerini anlayamıyor insan İşte hakiki ölçü Allah dostlarıdır Ashab-ı kiram da öyle değil mi? Onlar da peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bakıp da İslam'ı öğrenmediler mi? Haramlardan kaçınıp sünnet olanları yapmadılar mı? İşte bizler de kendi zamanımızda Allah'a dost olan birini bulursak hayatımızın içindeki ölçüleri koruyabiliriz. Mürşidi kamil olan zatları gördüğümüzde artık kendimizi beğenmemeye başlıyoruz. Eksiklerimizi anlıyoruz. Kusurlarımızı yok etmeye çalışıyoruz. Kendini beğenenler Kendilerinde hiçbir kusur görmeyenlerdir. Kendini iyi Müslüman olarak görenlerdir. İyiliği ve güzelliği takdir eden Allah-u Teala olmalıdır. Kendimiz değil. Ahlaka güzel olan insan, nefsine güç yediremediğini idrak eder. Ona güç yetirebilmek için bir yardıma ihtiyacım var, der. İşte Kamil mürşitler, insana bu konuda yardım ediyorlar. Onun için mürşidi Kamil yanına gidenler, günahlardan kolay kurtarabiliyor. mürşid Kamil, insanı günahtan kurtarınca da bu sefer ibadetlerin kalitesini düzeltmeye çalışıyor. Mürid, yaptığı ibadetleri sırf Allah Teala'nın rızası için, O'nun cemali için, O'nun zatının sevgisi için yapmaya gayret ediyor. Bunun adı da İhlas oluyor. Zamanla mürid, İhlas sahibi oluyor. Kamil bir mürşidi gereği gibi dost edinen ve ondan yardım görenlere müjdeler olsun.